Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki hangi Müslüman bir ağaç diker de o diktiği ağaçtan kuş, insan, kurt, köpek, böcek bir şey yerse o onun namına sadaka olarak yazılır buyuruyor. Sen öldün gittin daha önce bir armut fidanı dikmişsin bir yere. Onu çocukların da İstanbul'a gittiği için bir Allah kulu gelip onu ne bu diyor ne armudunu alıyorlar çürüyor gidiyor armutlar kargalar istila ediyor armudu. Kargalara kaldı Ne güzel kargalara kaldıysa Her bir karganın kagasının bir vuruşunu Allah bir sadaka yazıyor O ağacı dikene O ağacı sulayana O ağacı budayana Allah tembellik istemiyor ki kullarından Ben gönderiyorum siz merak etmeyin demiyor ki Ben gönderdim gidin alın diyor Kapısına göndermiyor kimsenin ama Böyle bir kanun var Ayağına göndermek yok ya fabrikaya gönderir, ya tarlaya gönderir, ya daireye gönderir, Büroya gönderir, değişik adresleri var Allah'ın, kimsenin kapısına yok ama. Kapısına da gönderdiği oldu biliyor musunuz? Kain, mel'un, mendebur, alçak millet olan, İsrail oğullarının kapısına da gönderdi Allah. Mennü selvayı, her sabah pişmiş bıldırcını, ve mis gibi göklerde pişmiş helvayı, Kapılarında buldular Prasası yok mu Allah'ın dediler Musa Aleyhisselam'a Onlar da insandılar Kur'an'dan öğreniyoruz bunu Nerede Allah'ın prasası yok mu Soğan, sarımsak, mercimek yok mu Dediler Eşek baklası istediler Allah'tan Demek ki Allah Tarlaya, büroya değil de Evimize pişmiş Mis gibi servis yapsa Allah gene olacağı buydu Hani biz diyoruz şimdi niye tarlaya gönderdi? Ağustos'un sıcağında da tarladan gidip almak zor oluyor emaneti. Pişmiş olarak eve de gönderse olacağı buydu nihayet. prasası yok mu Allah'ın diyecektin? Eşek baklası isteyecektin. Bu neyi gösteriyor? En güzelini yapıyor Allah, onu gösteriyor.